patılım bankacılığı caiz midir? Tabi burada mutlak şudur, mutlak budur deme durumunda değiliz. Ama halihazırda şu bağlamda değerlendirelim. Alemi İslam'ı geçen yüzyılda işgal ediyorlar. Devleti Aliye Osmanlı'dan sonra Batılılar kendi siyasal sistemleriyle geldiği gibi iktisadi kuruluşlarıyla da geliyorlar. Kendi banka sistemlerini kuruyorlar. Bu sistemde Müslümanlar Ticaret yapamaz hale geliyorlar. Yani birisi Suriye'de, orada faiz hassasiyeti yok, helal haram birbirine karıştırmış. Bu adam Mısır'dan mal alıyor veya Türkiye'den mal alıyor. Tabii o zaman alamazdı çünkü Türkiye ile aralarına mayın döşemişler. Yani Osmanlı'nın çocuklarıyla Müslümanların irtibatı kalmasın. Turgut Ozal, işte o zamana kadar zannediyorum Erbakan Hoca bir açmıştı. Rahmetullahi aleyh. Bir de ondan sonra Özal döneminde doğrudan belli Arap ülkelerine Türkiye'nin seferi başladı. Siz Suriye'ye gideceksiniz, evvela Fransa'ya uçuyorsunuz, oradan Suriye'ye gidecektiniz. Doğrudan gidemiyordunuz. Suriye neresi kardeşim? Daha düne kadar bizim vilayetimiz, Halep bizim, Şam bizim, Kudüs bizim. Ama öyle yaptılar ki bizim vilayetlerimizle, Aralarımıza mayın döşediler. Müslümanlar birbiriyle yürümesinler, omuz omuza olmasın diye bunu yaptılar. Öyle bir sömürü sistemi kurdular. İktisadi, siyasi, kültürel olarak. Müslümanlar bir daha iki yakaları bir araya gelmesin bunları yaptılar. Böyle bir sistemde Müslüman rekabet edemiyor. Mısır'dan mal alıyorsunuz, gelecek adamınızı gönderiyorsunuz. Bir bavul parayla gidiyor. Kaç gününe gidecek? Kaç gününe gelecek? Mal alınacak. Giderken para yolda aldılar, hırsızlar, soygun vesaire oldu, kaybediyorsunuz bütün sermayi. Öteki adam Şam'daki bankadan parayı nereye transfer ediyor? Kahire'ye gönderiyor. Anında bunları yapıyorlar. Daha hızlı iletişim var, mal hızlı geliyor, müşterinin taleplerine cevap veriyorlar. Müslümanlar erimeye başlayınca ulema toplanıyor. Ne yapalım diyorlar? İşte müşarekedir, murabahadır, mudarabadır, mudarebe sistemi. Bunları alıyorlar. Bir banka sisteminde fıkıh kitaplarındaki bu akitleri alıyorlar. Yeniden inşa ediyorlar. Bir banka sisteminde Elbunukul İslamiye İslam bankaları Türkiye'de de Erbakan Hoca rahmetullahi aleyh onun önderliğinde yap olarak 1975'te kuruluyor. Ondan sonra sahip çıkmıyorlar ona tabii. Sonra finans kurumları bunların içinde yine böyle işi bulaştıranlar var, faize karıştıranlar var, hassas olanlar var, oluyor gibi olanlar var. Kardeşlerimiz bu noktada bakacaklar. Bunlarla çalışabilirler mi? Çalışmaları gerekiyorsa o zaman bunlarla çalışsınlar. Nelerle? yani normal faizli bankalarla değil de çalışmaları gerekiyorsa bu faizsiz bankalarla bunlarla çalışsınlar zahiren diyorlar ki biz faizsiz işlem yapıyoruz diyorlar ama soracaklar tabii bakacaklar sorgulayacaklar niçin böyle yaptın diyecekler İslam'a uygun olmayan bir hareket gördükleri zaman o zaman paralarını hangisi uygunsa oraya taşısınlar Baksınlar, incelesinler. Yani kuruluş ilkelerine uygun çalışanlarla Müslümanlar çalışabilirler.